Woken Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Şahane bir çarşamba sabahında birlikteyiz. 9 derece dışarıdaki hava sıcaklığı daha da yükselir bu. Eğer inanırsınız... Sabahdan olunca daha yani gider bu gider. Fahir duydunuz. Bir de Oktay Demirci'den sesi alalım. İnananlar için 9 değil 99 bile olabilir. Ne kadar güzel. Çünkü sıcaklık ilk önce yürekte başlar. Ne kadar güzel, ne kadar değil anlamlı değilim. sözler bunlar. Arka arkaya geliyorlar sevgili dinleyiciler. Hepsi de sırtlara dövme yapılacak Beşik kadar güzeldi, evet. kalıcı, e, kalıcı dövme yapılacak şekilde. Öyle kına dövmesi değil, kalıcı dövme <gülüyor> şeklinde. E, ...nakşedilmesi gereken sözler... ...hoş geldiniz efendim, macerat oldu sabahımıza... ...hoş bulduk... E, ...isterseniz hemen TAPE listeleriyle başlayalım... Evet, ...TAPE listeleri bu hafta bir numaraya... E, ...gerçekten e, en üst listelerde... ...bir numaradan, e, numaradan girdi... E, e, ...şey var şimdi dün... ...geç vakitlerde ben de bu gece TAPE'lerde... ...hayır gelmez dediğim anda... ...vallahi çok yani erken şeyler konuştum. patladı evet erken konuştum. erken konuştum, arka arkaya ...gene mahcup oldum hakikaten de... ...demek ki bu TAPE dünyasında... ...yak abi bitti artık daha gerisi gelmez falan diye konuşmamak lazım. Çünkü mesela ilk tepe olan sıfırlama tapesinin e, ne tam teknik adı HTS kayıtları mı? Umut Oran'ın meclise soru önergesi olarak verdiği. Evet. E, Palavra dediğiniz görüşmeler bakın böyle gerçekleşti işte oradan gitti, buradan gitti falan diye ayrıntılarını gazetelerden okuyabilirler dinleyicilerimiz. Yani o söz konusu konuşmanın Olduğunu ...GSM şirketlerinden de belgeleyen bir soru önergesi meclise sunuldu. Ayrıntılarını herhalde öğreniriz önümüzdeki günlerde. Bir de Egemen Bağış ile ilgili, Egemen Bağış ve metan demirle arasında geçen bir diyalog... Sızdı. Olduğu ita edilen. Bu diğer tapelerden çok farklı ama. Yani, evet, şey yani düşününce orada bir yolsuzluk soruşturması kapsamında değil. Aslında yani ağırlıklı olarak onu konuşacak galiba Türkiye'de. Türkiye ee, biz şey... onu konuşmuyoruz çünkü bir, bir özel hayat şeyi. Orada inananların değerlerine çok büyük bir saygısızlık yani bir, tabii ki yani ama var bir, bir... ama yani bu şey... Ne kapsamda dinlendi böyle bir şey? Bunlar acaba günah mı işliyorlar aralarında falan diye? Allah herhalde onu da O saatte herhalde insanların canı dinleyenlerin canı eğer dinleniyorsa ergen sohbeti <gülüyor> nerede bulabiliriz bu saatte diye düşünmüşler. O saatte nerede bulabiliriz? Nerede bulabiliriz? Yetişkinlerin yaptığı ergen sohbeti de bir ayrı oluyor biliyorsun. Onu alışan bir daha bırakamıyor. Yani o tape dışında bir de esas. Bence çok konuşulmadı ama Nijerya, Nijerya yani bir hadisesi, Nijerya var. hadisesi esas, var esas konuşulması. Bence ki. esas konuşulması gereken demeyeyim de yani esas e, haber odur. E, böyle bir konuşma geçtiği iddia edilen, iddia olunan iddiasının iddia edildiği bir şey vardı. Eğer Tabe bu doğruysa e, bu en çok konuşulacak en çok üzerinde duracak şeylerden biri olacak. Yani yakın yakında şey, iddia edildiği üzere Türk Hava Yolları uçaklarıyla e, Nijerya'ya silah taşındığı ve oradaki evet. e, bir neydi şeyin örgütün adı neydi? El Kaide'nin uzantısı olduğu iddia edilen ya da El Kaide'nin oradaki ge ge Gerçi tapede bunlar yok. Bunlar yok. yok Ama, evet. Yani, yani bunlar, bunlar yok. Olduğu iddia. Bunlarla ilgili yorumlar. Evet. Ee, bir de şey var tabii. Bilal Erdoğan'ın Yasin Elkadi'yle konuşması daha sonra böyle bir evet, başbakanın Bilel Erdoğan'ı azarlaması olduğu iddia edilen, edilen bir iddia iddia edilen, tapede çıktı. Hakikaten de dün yine tapelere boğulduk. Yani tapeler konusunda montaj sonra farklı zamanlarda yapılan konuşmaların birleştirilmesi falan filan deniyor. Ama herhalde hemen ardından verilen tepkiler daha doğrusu atılan tweetler konusunda ben böyle bir şey demedim falan gibi bir durum olmadığı için. Ee, mesela hemen sonrasında bence o da tape kadar değerli ee, Metehan Demir'in yaptığı bir açıklama var biliyorsunuz tweet olarak ay onu, onu tam şey yapamadım ben Egemen Bağış'ın tweetlerini gördüm de yani zaten paralel açıklamalar hmm. ay demeye ben eğitim de <gülüyor> ee, yani birbirine benzer açıklamalar e, aynı zamanda geldi akşam saatlerinde e, en son işte e, şey tweeti geldi Metehan farklı zamanlarda Arapça konuşan Alman taklitleri dahil farklı konuşmalarımı gizlice dinleyip montajlayanları Allah'a havale ediyorum demiş. <gülüyor> Çünkü <şu> an... <gülüyor> tokat gibi bir açıklama oldu hakikaten de. Kim, kim... Yani ben, ben uzun. Kim süre... havale edildi? Bu Hala bir mor deden ayken açıklanıyor ona? <gülüyor> Orada Alman aksanını görmedim ben. Çok önemli bir kelimedir diye de vurgulanıyor yani. Ama anlamadınız güldüğünüzde falan göre ben isterseniz bir daha okuyayım. Yani farklı e, zamanlarda ya diyor... Ya o şarkıyı da çalar mısın ya? I love you more Oo, neydi o? Vov vov vov Bir de ondan sonra Those World Days'i çalar mısın? <gülüyor> Tabii ya vallahi çok güzel <gülüyor> olur. Bir çalar. de Those World Days arka arkaya. Ee, ki böylece farklı zamanlarda e, İngilizce şarkılar söyleyen Alman taklitleri dahil farklı şarkıların gizlice dinleyip montajlamaya imkan veren bir şeyimiz olsun. Çok güzel oluyor ya. Karşıdakini tamamen <gülüyor> durduran bir <a> açıklama. <gülüyor> Biliyorsunuz benim küçük mesela bazen yayınlarda şey yapıyor ya. Sıkıştığı yerde kıskandın mı falan diyor ya. Mesela. <gülüyor> öyle deyince karşıdaki bir şey ka yok ne alakası var ya falan diye. Böyle bütün şeyi gidiyor adamın. Soruya karşı şeyin yok. Kulu kapanıyor gidiyor. ya. Öyle bir şey yani. Bu açıklamada öyle bir şey. Bu, bu da bence en az tape kadar değerli bir açıklama. Ee, yani üzerinde konuşulur Biliyorum hatta daha kesin Yani montaj falan filan Dann herhalde bu şey tweet'ine değil mi? Yani dün akşam 12'ye 10 falan, kala kim uğraşır, attığı tweet. I, I love you more than <gülüyor> I can say dediği için arşivimizde bu şarkı yokmuş. Always <gülüyor> call to say I love you deseydi. <gülüyor> Bunu <gülüyor> hemen çalacağım. Ama I love you more than I can say şarkısında da I love you more than I can say diye mi geçiyor? Ne Tabii. bileyim. Değil ya o onun esas Woah woah yeah diye geçiyor olabilir. Woah woah yeah yeah. Ben onu bulmadan çıkamam ya ben bana onu dinlemem ya. Çünkü zaman çalalım ya. Tamam Doz çalalım. O esnada öbürünü çalarız ya. Yani o esnada dedim aklımıza gelirse öbürünü de çalarız yani. Bunlar hep e, güzel şarkılar. Elbette ki bu e, dinlemelerin sızması hakkında e, çok ciddi iddialar falan. Onları da e, bir taraftan söylemiş olalım. Tabii Çünkü ki onlar da yasal olmayan dinlemelerin olduğuna ona evimiz karşı Yani herhalde evet. Egemen Bağışlı'da Metehan Demir arasındaki dinlemenin ee, yasal olmadığı aşikar Daha doğrusu iddia edilen dinlemenin yasal olmadığı aşikar e, Hatta yani yasal bir şekilde dinleniyor olsa bile e, kural gereği yasa gereği bunun daha doğrusu etik gereği bir konuşma Eğer senin araştırdığın suçla ilişkisi yoksa hemen sonrasında silmesi gerekiyor Hatta Bununla ilgili bir şeyler okuduğum orada öğrendiğim kadarıyla da e, konuşma başladığında ha bu konuşmanın bizim araştırdığımız e, suçla ilgisi yok hissedildiği anda 20. saniyede 30. saniyede silinecek falan gibi böyle bir hani, dinlemenin e, kuralları içinde böyle şeyler var. Bu dinlemenin böyle bir şeye hizmet etmediği ortada. Yani öyle de hani mesela şey diyorlar ya hmm, sanatçıların özel hayatı olmaz diye bir magazin anlayışı <gülüyor> evet. yaklaşımı var ya Hı -hı. Yani sanatçı özel hayatıyla da ünlüdür, şeyle de ünlüdür diye. Ee, benim yani bu en son dünkü olay üzerine e, değil ama söyleyeceğim şey yani siyasetçinin de yaptığı siyaset dışında ne kadar e, dürüst olduğunu gösteren bir şey değil midir? Özel hayatında ne yaptığı ya ne kadar samimi oldun. Yani nasıl dinlendiği ne olduğu falan filan onları meşrulaştırmak için söylemiyorum ama. Biz insanların bize gösterdiği yüzüyle değerlendirmek durumdayız. Kendimiz de öyle yaşıyoruz hayatı. Öyle bir özel görüşmelerini arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeleri dinleyip oradan şey yapmak. Bana çok etik gelmiyor işin doğrusu. O konuşmaların içeriğini eleştirenler, oradan rencide olanlar ki çok büyük bir seviyelisizlik var mı? orada Hı -hı. E, görünen başka yani siyaset içinde değil gönüllerde bir değerlendirme olacaktır büyük ihtimalle e, hukuk karşılında bir tabi. hukuk karşılında bir şey olsa, olmadı şey o ee, tapayı kabul ederse o zaman zaten egemen başka şey diyecekmiş benimki benimki gerçekse o zaman sizinki sizinki de gerçek ki diye bir e, şey olur e, itirazı olur bu da bir e, şey ne derler ona bu da bir montaj bu da bir kumpaş ne işe yani ben biz, bilmiyorum ama biz, kumpas kurmanın biz, biz, montajlanma şey ne kumpas? Bence çok güzel bir kelime Fahir. Tam şu içinde bulunduğumuz dönemde yani montaj İhtiyaç dublaj o. falan diye tuzak kuruldu falanı uzatmadan kumpaş kumpaş Yani, yani e, montaj plan kumpas. kumpas. Kumpasa biz kumpaşlıyoruz. Oktay şiiriyoruz. Türkçeğimize hayırlı olsun öncelikle. Kumpaş kelimesini de e, cevabı verilmeyen konuşulacak konular e, listesine aldık. Fahir. Bu siyasi bir... gündemden biraz uzaklaşalım. E, uzaklaşalım. Her şeyin güzel olduğu dönemlerden bir şarkı dinleyelim isterseniz. Mary Hopkins hep are days Radyo Modern Sabahlar What were Modern Sabahlar. Radyat modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Tappe köşemizin e, sonuna geldik. Şimdi biraz daha başka haberlere yöneleceğiz. Buyurun efendim. Başka haberlere yöneleceğiz. E, bu arada en şanslı gruplardan bir tanesi de biliyorsunuz. Survivor'u izliyor musunuz? Bu sene takip ediyor musunuz? Ya benim oluyor? ona vaktim olmuyor. Hiç vaktiniz <gülüyor> olmuyor. <gülüyor> vaktim oldu. <gülüyor> Survivor'a oldu köşe. yani. Evet onu da küçük tapelerini yayınlayalım biz. Neler oluyor neler bitiyor. E, Tolga Karal orada. Sıkıntılı adam diye geçen magazin dünyasının sıkıntılı adamı ee, orada bir Turabi diye bir abi Turabi abi dedi değil ya yani o da rahatsız bir arkadaşımız var gene rahatsızlar bir adada toplandı Turabi ne kadar güzel bir isim yani? Bizi... sağlıklı görünüyor ama ben tanıtımlarından gördüğüm kadarıyla <gülüyor> baya böyle orta, Radyomuzun Radyomuzun orta boy büyüklüğünde bir servisi değil mi Turabi abi Evet öyle bir servisimiz vardı zamanda. Ondan beri de senin o ismi sempatin var. Hem de e, servis işi yapan, yani devamlı tur atan bir abimizin isminin Turabi olması ne kadar... Hem abimiz de hem tur attırıyordu Turabi derdik. yani. Bize Hakikaten kızı, ama o zamandan beri o ismi çok severim. Evet ama bu arkadaşı tanısan o kadar sevmeyebilirsin. Biraz <gülüyor> böyle şey öyle kalsın o isim. Ünlüler, Ünlüler gönüllülerden mi? Gönüllülerden e, sıkıntılı arkadaşlarımızdan bir tanesi. En büyük özelliği de her kazandığı yarışmadan sonra değişik... E, sevime e, hareketleri yapması Yes yani, I can demesim. Yok <gülüyor> öyle değil ya Yani şey ne? karşı tarafı böyle e, Sinir zıplatıcı hareketleri var Böyle şey oyunlarında bilgisayar oyunlarında Daha doğrusu e, playstation oyunlarında Ağırlıklı olarak vardır futbolcuların böyle Hani e, gol attıktan sonra e, işte birisinin Bebeği olmuştu da gol attıktan sonra şeye konuşup, Bebeği sallama, kucakta sallama falan Bu aynısının aynılarını yapıyor Kucakta sallama, beşikte sallama Efendime söyleyeyim ee, işte kendi kendine şey yapma bu dövüş seni sevdiğin neydi ee, bir playstation tatemi oldu. mi tatemi de tatemi ha, şey bu şey neydi, neydi adı? Adı? A -a -a. tekken mi tekken, tekken. Tekken. seni tek geçerim oktay bravo tekkendeki sevim hareketlerin aynısını yapıyorsun hakikaten sinir sahibi oluyorsun yani senin karşı takımında olmasan bile aduket yapıyor mu o aynen Tolga dün en son e, Tolga Kale'den üstüne çok gittiler ünlüler takımında ve Tolga yüzerek başka bir adaya geçti faal bir şey söyleyip bir, şey bir itirafsa bulunabilir miyim he hem çıkmazsa yani, evet. yayında bir itirafda mı? Hiç ilgimi çekmiyor bu konular. Valla ama hiç, hiç seyretmediniz mi ya? Ben hani Aa, size ya. özet geçiyorum zaten. Seyretmedik. Biz de çok seyretmedik. Yani ben daha önceki yıllarda da hiç seyretmedim Söğür evet, ama seyretmedim. herkesin, Aa, herkesin seyrettiğini giriyiz. ve yorum yaptığını biliyordum. Ha, herkesin. O zaman yani siz, sizi yayın dışı tutuyorum şu anda. Tamam peki. Tamam yayın dışı tutuyorum. Dinleyicilerimiz arasında bununla ilgilenen vardır. Yani Fırsat, vardır, tabii fırsat buluyorsa vardır. Tolga Karel bağımsızlığını ilan etti. Bunu belirtelim öncelikle. Başka bir adada tek başına. Ünlüler bir adada. Tolga Karel tek başına. O zamanlı Nihat Doğan'ın yaptığı bir hareket var. Biraz erken olmuş yalnız ya. E öyle öyle bu sene çok hızlı çabuk ilerleyecek Patlama, her şey. Patlama. Vakit yok çünkü. Aynen aynen vakit yok. Çünkü yetiştirmeleri lazım seçimlere. <gülüyor> <gülüyor> Zaten az bir süre kaldı. Onu oraya bağlayacaklar Bakal, bir şekilde. Bakalım tolgün karar aklı mı? 30'unda um beraber <gülüyor> göreceğiz. Hep göreceğiz. Evet, kim sandık karar verecek. Karar sandık sandık karar değil al karar verecek buna da. Pazar günü 2.700.685 aday YGS'ye girecek. KPSS pardon ya KPSS 100 kaç gün var? 105 gün mü var? 104 gün? 106 gün mü var? Valla en yakında YGS var. Ee, ÖSYM'den bir açıklama geldi. Bu sene e, sorular hemen açıklanıyor ya sınavdan sonra. Evet. Bu sene açıklanmayacak. Fahir'in so sınav sorularını bağıra bağıra yayında çözmesine bir tepki mi? Yoksa başka bir şey mi? Bilmiyorum. Bunun hiçbir e, mantıklı tamam açıklaması. Tamam eğer öyleyse ben bana söyleyeyim. Ben bu sene çözmeyi veririm yani çıkmaz olur mu? Valla öyle deniyor. Yani e, eğitimcilerin açıklamaları bunu hangi mantığa tuttuklarını Şu mantığa oturtuyorlar. Kuzey Kore'de seçimler oldu biliyorsunuz. Hı -hı. Ee, açık oylama kapalı Sayım diye bir sistemleri var. Aynı sistemin değişik bir versiyonu. Açık oylama kapalı sistem. Ay Kuzey Kore dedi ki yani iki tane sandık kondu. Oradaki demokrasiye de inanmıyorsun gibi geldi bana. Ay Bu canlısı. yaptığın son derece son derece demokrati aşıklarına bir şey. Aşıklarına Madem sandık şey. diyorsunuz çift sandık dediler adamlar. Sonuçta iki sandık kondu mu? Kondu. Evet hayır. Tek parti vardı gerçi. Tek, tek aday vardı daha doğrusu. DD dedikleri şey double democracy. <gülüyor> double democracy. Double check denir ona. Evet i̇ki hayır şey. sandığı kondu mu? DC. Kondu. Orada herkes atarken oyun <gülüyor> DC orada double check-in. Evet, onu herkes anladı şey yapmayın. Yani o yüzden bunu, bunu ona benzetmen, konuya benzetmen bilmiyorum benim yani. Benim gafım oldu. Bu da e, günün gafı olarak. Şimdi e. iki tip şey var yaklaşım var bu YGS sorularının açıklanmaması ile ilgili. ÖSYM diyor ki e, her sene yeterince soru bulamıyoruz o yüzden de... <gülüyor> Fahri başka bir şey gülüyorsun herhalde. Başka sinirim bozuldu. Tamam. Şu anda sinirlerim bozuldu. Başka ee, bir şey gülüyorum. Soruların yüzde yirmisini <gülüyor> açıklayacağız bu sene demişler. Ee, çünkü her sene her sene soru bulamıyoruz demişler. Zor oluyor. Ondan ya vallahi zor. Öyleyse bu açıklamayı yaparken e, diğer eğitimçilerde ne ne var ya sorular, hatalı soruların ne olduğu tespit edilemeyecek o zaman falan gibi bir şey de var. E, kendi içimizde küçük bir sınavla halledeceğiz demeye getirmişler yani. Aa, soru havuzunu genişletmek amacımız O yüzden yüzde 10 yüzde yirmi'sini açıklayacağız demişler soruları ee, Er sene şey tane mesela, soru oluyor ya he, böyle soruları derece... açıklayıp şey diyecekler bu ve benzeri sizin evet, yani. sorul çeşitleri hayal gücünüzde sınırlı mı yoksa havuz, havuz soru havuzumuzda sınırlı ay be bu, bu tip şeylerdi yani çok o sınava hazırlanmış olanların asaplarını bozan şey o. Sen yani canım. sınava hazırlandın gireceksin şey yapacaksın aklına bir tarla başka şey geliyor hani böyle oluşan ortamda daha da büyük kumpajlar düşünebilirsin yani Hiç adam şey ilk, ilk kelimeyi ürettiğimden beri ilk kez tak hemen kullandı. Kullanılacak 5. dakikada tak diye kullandı Oktay lütfen sen de bu kelimeye sahip çık destek Do ol. Tamam. Bir destek de sen ver kumpajlı kelimeler Kumpaçlı kelimeler. Şöyle demiş ÖSYM, açık uçlu diye bilinen yazılı sınav için yoğun gayretimiz var. Ne o zaman zaten soru bankası değişecek tamam mı? Adam da haklı. Evet, bu adam da haklı. Bir şey de diyemiyorum Sen jeolojik düşünüyorsun. Test bak. <gülüyor> ne oldu kıskandın mı diyeceksin Oksan. Kıskandım mı? Hayır, jeoloji mi düşünüyorsun? Neye gülüyorsun? Aa ben kıskandım. B Ege keyiflendi biliyorum. <gülüyor> keyiflendi. Ben şifoyasını ortaya çıkarınca keyiflendi. <gülüyor> 2014'te bazı sınavlarımızı yazılı yazılı sınav olarak yapma planımız var demiş. Yazılı derken klasik yazılı? Çok klasik. Ha, evet. Bilişim teknolojileri sayesinde. E, bu ÖSYM'den gelen açıklama objektif olarak yürütülebilir bir sınav sistemidir yazılı sınav hı hı. E, üniversiteye girişte kısa bir zaman zarfında uygulanması öngörülmüyor hı hı. E, yeteri kadar deneyim elde ettikten sonra bunu yapacağız diyerek başka evet. bir tartışma, <gülüyor> Aslında... tartışma ama bu sene sonra soruları göremeyecek kimse. soruları bence sınava girenler de görmese daha güzel bir sistem olabilir de gözetmenlere çok iş düşer o zaman Aslında bak, Çünkü o da herkese kaş göz yapacak <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsunuz? <gülüyor> Ne, ne diyorsun diye bütün herkese böyle kaş göz yaparak <gülüyor> ne dersiniz ne sizce zor mu ne dersiniz amı diyorsun beni mi diyorsun diye amın diyorsunuz. <gülüyor> sınav yapılırsa çok daha çok şeyi, hızlı da olur. Bak evet, çok güzel fikir ya. Yani mesela şey böyle herkese oturtacaksın. Bu bir yarışmada vardı hatta hangi yarışmada? ha? Şey Riziko mu? Yok yok ee, şey yarışması ya. Senin katılacağın yarışma neydi? Ben katılmıyorum o yarışmada. Yani yarışmaya. tamam onun adını bile geçirmek istemiyorum da orada e, şeye sor soralım diye. Halk Seyircisi. oylaması yapımı seyirciye Sandık ya sandık kaynağı. Yani işte, herkesin eline ne ne vereceksin A, B, C'de. Oturt bir yere. Herkes aynı anda basarak olsun bitti gitti. Aynı anda tık tık tık. O yarışmaya olan tepkimiz de seyirciye sorduktan sonra yine de yarışmacının o Şeyi söyleyin. yani aynı şeyi cevabı, ya, cevap olarak vermeme hakkının olması, bu resmen saygısızlıktır. Sanda yani. saygısızlık ya. Milli iradeye saygısız. Doğru. Saygısızlık. Ya orada halktan daha mı iyi bileceksin. Genel geliyorsunuz e, siyasi kavramları bir şekilde başka sohbetlerin de içine, i̇çine sokuyorsunuz. sokuyorsunuz. Biraz böyle rahat şeyler konuşalım ya. Evet ya şu kumpaj gündeminden biraz çıksak yani çok iyi olacak. Şey yapalım, kurtulalım. İsterseniz bir şarkıyla Kurtuladır. Ama dinlemediğimiz bir şarkı. Şarkıyla kurtulabilecek çok... miyiz? Kurtuluruz tabii. Ne kullanırız? I ne? more than I can say. Aaa çok güzel şarkı. I love you more than I can say. Bu büyük laftır mı? Neydi ha, o? Bu laf çok önemli laftır. Önemli abi. bir laftır. Önemli laftır. Güzel bir şarkı. Modern Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Fransızca konuşan Amerikalı taklidi yapıyorlar bu şarkıları aslında. Aynen öyle. Yani Her evet. yerinde değil ama bir Bazı yerinde yerlerde. başka. Bir yerinde Fransızca konuşan Arap taklidi yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Arap dedin beni benden aldın ya. Ay ya yeni saatten bir merhaba deyin ya. Merhaba. Merhaba sevgili dinleyiciler. ilerleyen dakiplerden sponsorumuz Walk and Walk'tan yemek kazanacak şanslı dinleyicilerimiz. Şimdiden müjdesini verelim. Ee, bunun yaşamanı. müjdesini de verelim. Evet şu an itibariyle bunun müjdesini vermiş olalım. Ha isteyen olursa ayrıca bu akşam onu da tekrar edeyim. Ee, yani bu gündemden vakit bulanlar da spora vakit ayıracaklar da bu akşam saat 19'da. Ankara Arena'da e, şey var maç var. E, Arkadaşım. şey Ankara ee, Arena'da e, e, Kolejler, Icon Kolejler ve Unix kazan maçı var. Çok önemli Unix kazan biliyorsun Ukrayna'nın kuvvetli takımlarından bir tanesi geçen sefer Radyo desteği, dinleyicilerinin desteğiyle kazanılmıştı. E, bu senede, en bu azından nezaketlerinden öyle, öyle söylediler canım onu bir totem olarak kabul ediyoruz. Ama seyirci desteği çok önemli çok demişlerdi önemli. yani. E, seyirci desteği şartoş. Davetiye verecek miyiz o maçada? Ona verebiliriz ona, ona da verebiliriz. Ona ona da verebiliriz. Da Bugün teselli da olarak da o, o şey yapabiliriz. Orada dün Galatasaray verici. maçı vardı. Evet Galatasaray maçı vardı orada biz radyo-hurt dinleyicilerini gönderemediğimizden Galatasaray yenildi. E, aynı şey Icon kolejlerin başına gelsin istemiyoruz biz. Onu Galatasaray maçı biraz kötü mü oynamış Galatasaray? Yani ben yorumlara baktım maça bakamadım da. İşte Drogba çok şey yapamadı falan. Drogba'ya büyük sevgi vardı Chelsea biliyorsun eski takımı. Eski artık takım ya arkadaşlar. Öyle bir yorum da mı var? Öyle Doğru. bir yorum eski var işte. Takımına... Her ayağına top geldiğinde herkes alkışlıyordu yani. Herkes derken Galatasaraylısı Chelsea'lisi ondan sonra. Dolayısıyla böyle onda bir tutukluk vardı böyle. E, duygulu... İzledin du mi Farsan maçı? İzledim. İzledim kısım. mi? Bir kısım izleyebildim. Yani çok erken gelen golle beraber bir... Heyecan kaçtı. Heyecan kaçtı. Hani hakikaten gazı kaçmış kola gibi oldu. Halbuki sonuna kadar sandığa sahip çıkamıyor. Ay. Ya işte gündeme ya girmeden Allah duramıyoruz Allah Allah ya. ya. Ortal sendi de vallahi şey. Sandık mı? şeyi var abi. Sandık şeyi var yani. Sandığa, ba var sandığa bağlılığımızdan herhalde. E yani o zaman neyse. şöyle yani yapalım. Sonuna kadar sabitleyelim. Ne yapıyorsun? Siyasi gündemi ee, Alman aksanıyla İngilizce konuşmaya çalışan adam tiplemesi dinleyelim bir tane. Ha şey mi dinleyeceğiz? Fako mu? Fako. Sonrasında da zorlu yaşmamız başlıyor sevgili dinleyiciler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Radyo tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili severler Hangi Modern Sabahlar diye soranlara cevabımız şu olsun. Walk, and walk sunduğu Modern Sabahlar Mane Walk and Walk Modern Sabahları sunuyor. O zaman dinleyicilerimiz de Walk and Walk'tan etinden de sütünden de bir menü kazansın dedik. Ve o günden beri dinleyicilerimize yemek armağan ediyoruz. Bugün yine şanslı bir isim. Ee, şahane iki kişilik bir menünün sahibi olacak. Walk and Walk'tan istediği şubesinde. Bahçeli Evler'de yer. Efendim. Cepada, cepa'da yer. yer. Olmadı. Ee, Arjantin'de yani Arjantin yokuşu mu deniyor? Arjantin, Arjantin. Bayırı, Arjantin bayırı deniyor. deniyor Arjantin bayırı bayırı. Ar Eski Ar adıyla. Kitap Bayırını. ismi olarak Arjantin yokuşu diye. Arjantin'deki medya çalışanlarının olduğu şey denir. Ar <gülüyor> <gülüyor> Day alt notalarda vurucu <gülüyor> Twitter'dan, Twitter'dan da sorduk. Twitter'dan da sorumuzu sorduk. Evet. Ee, yayından da soruyoruz. Hı hı. En son size ne ısmarlandı, ne ikram edildi? Hep dinleyicilerimize soruyoruz. Kime ne ısmarladın, ne yaptın falan filan diye. Biraz da dinleyicilerimiz faydalanmış olsunlar. Evet en son size ne ısmarlandı sevgili dinleyiciler? Bunları bilmek en tabii hakkımız. Valla ben ee, şimdi kime en son ne ısmarladım diye düşünüyorum. Aklıma şey geliyor. Fahir emanet arabayı çarptığında ben de ona bir jest olsun diye kendime ceket almıştım. En son ısmarladığım şey o. Fahir'e de herhalde en son ısmarlanan şey. En son moralde alacağım. Benim aldığım ceket. İnsanlık için küçük, Ege Kayacan için büyük bir büyük ısmarlamadır. Ama tam. bana ne ısmarlandı? Herhalde benim hatırladığım Oktay'ın en son ceketi bana ısmarlanmış oldu. Yok. Ne o ya? Kendine bir ceket almıştın ya. <gülüyor> Onlar hep moral. Moral ısmarladı. Nasıl hiç gerçekliği. Örnekler üzerindeki derken kafa <gülüyor> karıştırmayalım ya. Evet ya kafa karıştırma. Beni bana en son çok ayıptır söylemesi ama galiba bir yanlış olmadıysa Birol ısmarladı. Birol usta mı? Birol usta ısmarladı. ısmarladı. Niye ısmarlıyor efendim? Niye ısmarlıyor efendim? Olan ısmarladı dedim. Yani o artık çünkü her gün soruyor biliyorsun adetten diye. Doğru. Dedi. Tamam Birol dedim. Bunu istiyorum dedim. Gerçekten de bu ısmarlandı. Ne kadar şanslısınız ya ben hatırlamıyorum ama Hilal Hanım mesela demiş ki arkadaşım dün bana bir aylık spor salonu üyeliği ısmarlandı. Aa, süpermiş. Ne Allah hilal güzel Helal olsun. Şey. O da şey yapmasın. Ay ayıp etmesin arkadaşına. Bu ay en azından bir dört defa gitsin. Haftada bir. Haftada bir eki tabi sen. Yani gitsin. Erden Bey spor demiş spor inanışını çok iyi. Erdem Bey portakal suyu ısmarlandı bana demiş. Kıps demiş. Kıps en ısmarlanır. Da. En güzel ısmarlanan şey. En kolay ısmarlanan en güzel demektir. Günaydın de. efendim. Günaydın. Kimdir hattımızdaki? E, i̇smim Işıl. Işıl Hanım hoş geldiniz. Şanslı mısınız Işıl Hanım bu ısmarlama konusunda? Bonkör mü çevrenizdekiler? Valla bir diğer ısmarlandı bize. Ne ısmarlandı? Ee, bize bir arkadaşlarımız hediye ısmarladı. Ne Hı -hı. kadar güzel arkadaşlarınız var öncelikle. Bunların e, lütfen e, kıymetini biliniz. Ne ısmarladılar? Onun şunun? için aradım zaten sizi. Çok iyi yaptınız <gülüyor> Işıl Hanım. Ne ısmarladılar? Valla e, çok yakın arkadaşlarımız e, bize... Geçtiğimiz birkaç hafta öncesinde bize bir e, İtalya tatil ısmarladık. Oha, Özür dilerim de ya, abartmışlar bileti, mı? Ha, evet. Valla uçak biletleri dahil, oteller dahil bir e, tatil hediye ettiler. Arkadaşlarınız da bizle arkadaş biz olmak de, istiyoruz. İsim alabilir miyiz? Bir de telefonlarını verelim. Ver, isim, i̇simleri ne hakikaten karı alt, koca çift? Alt, evet. Altan ve Yeliz Yenigün arkadaşlarımız. Altan ismi. ve Yeliz Yenigün. Sevgili dinleyiciler evet. bu ikiliğe dikkat. Hakikaten. Evet. İki kişi, i̇ki kişi olarak mı ısmarladılar? Hayır üstüne sık oğlumuz var 3 kişi ısmarladılar. Hayır yani o <gülüyor> bu sizi <bu gülüyor> yol konaklamayı sağlayan iki kişi yani. Doğru anladık değil mi? kişi. Karı koca çift. Altan Kari Yeliz yeni koca, gün. hep beraber gittik onlarla evet. Abi, Abi bir şey ben diyeceğim. Var ya, ben bunları olsun. dövme yaptırıyorum. Altan. Yaptı bir kolye. <gülüyor> ben ya de yaptıracağım. Şöyle bir omzuma Altan bir omzuma Yeliz. Ee, yeni günde şu göğüs bölgeme yapıyorum. Tam döş bölgemi. E, olur, ya Biz yaptırsak daha iyi olur. Çok evladım. teşekkür ediyoruz. Ne zaman iyi. gidiyorsunuz Işıl Hanım? Gittik bile. Gittik, Gittik geldik diyorsunuz vay be ya. Ya. Gittik geldik bile valla yemekleri de ısmarladılar ne diyeyim. Evet, bir şey aldınız Süper. mı oradan son sorumuz? Şey onlara al hediye aldık evet. Ne hediye aldınız? Aldık. Siz de onlara yani bir Fransa seyahatiyle cevabınızı şey, verseydiniz altta kalmayın kız. Aa! <gülüyor> magnet mi aldınız? Bizim ne aldınız? Onlara büyük bir televizyon aldık evet. Ee, bunlar abartmışlar canım. Siz wow. hak ettiniz. Olsun gibi. ben ışılın'la arkadaşlar <gülüyor> razıyım. Bunlar hak. Siz ne ne yapıyorsunuz? Nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz <gülüyor> Nasıl bir? Bu ne güzelmiş. Ama Çok Çok şey. veriyorsun, verdikçe geri geliyor. That comes around, goes around, Vallahi comes ne around. Ne kadar güzel karma ya. Arma felsefesinin evet. en güzel örneği. Teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim, görüşmek üzere. Ben de teşekkür ediyorum. Işılınçıtay'ı öyle bir yere koyduk. Vallahi. Ben şimdi bana birisi döner ısmarladı desem ezilir giderim. <gülüyor> Bak hakikaten. mesela demiş ki Burak Bey'e en son... titre. <gülüyor> <gülüyor> ya Yapma abi, ya. Bir yarışma yapıyoruz Allah Burak aslında. Bey demiş ki en son 100 TL mazot ısmarlandı tarafıma eşsizdi demiş. <gülüyor> e valla tadından yenmez 100 TL'lik mazot. Ondan sonra... Oktay e... sen de bana bir 200 TL'lik mazot mu ısmarlamıştın geçen de? Onu dükkan ısmarladı sana. Bana dükkan 200 TL'lik mazot ben ısmarladı. Değil. Gerçekten Şalman. de mazot yalnız. Krem Manuel e, demiş ki bugün doğum günü olması sebebiyle mutlu yıllar diliyoruz efendim. Az evvel o da arkadaşım kız ısmarladı. Burak Bey bir tane rulman ısmarlanmış. Aa ne kadar güzel. Sipariş anlamında kullandıysa o kabul olunmuyor. Burak Bey demiş ki tatil ısmarlanan hanfendiyle akraba olmak istiyor oraya. <gülüyor> İtalya <gülüyor> havasına da girmiş ama. Evet. Günaydın efendim. Ben merhabalar. Kimle görüşüyoruz efendim? Benim adım Emre. Emre, evet, Bey. Emre Bey, hoş geldin. Niye ısmarladılar sizi Emre Bey? Ya şimdi ben bunları duydum ama benim bir arkadaşım var. Çok yakın bir zamanda bana Şırdan ısmarlamıştı. Ne ısmarladın? Şırdan. Şırdan. Şırdan. Aa Şırdan çorba Doğru. çok güzel. Çok güzel Aa. de ısmarladı. İsim verebilirsiniz merak etmeyin. Sakarya'da bir yerde. Tam ismini de bilmiyorum. Biraz alkoluyduk atan... de ondan ben zaten kafam çok güzeldi. Nerede <gülüyor> ısmarladığımı hatırlamıyorum. Peki şırdanları çaktıktan sonra yerde. mı ısmarladığını anladınız siz? Yoksa hadi gel sana Emre bir şırdan ısmarlayayım diye mi gittiniz? Ya şöyle oldu. Yani hem e, şimdi masada sürekli Adana'dan konuşuyorduk. İşte şırdan şudur, şırdan budur falan. Hani ben de o grup içindeki pek şuradan tatmamış olan kişiydim. İşte hani Abdullahan bir götüreyim seni. hani seni bir götürek taşırdan de yedirek dediler. Yani çok güzel bir şey şurada olmayacak ama hani işte bir dene babında Ben Peki. de tamam dedim işte o şekilde. Beğendiniz mi halim? Ee, evet. Yani. ya tatmamış yani. diye şey mi yaptınız? Ha, güzelmiş bu da falan" dediniz. Yani biraz evet öyle oldu güzelmiş gibi oldu ama tamam istediğiniz lezzetli kıvam değil. <gülüyor> <gülüyor> Sıra dayanamadı Emre Bey. Olsun. Çok teşekkür ediyorum. da Yarın öbür gün bu tür sohbette ezik kalmazsınız. Şırdan yemeyen evet. Emre diye sizi göstermez. Baba çıtayı yüksek koyduk herhalde ama hiç çekinmesin dinleyicilerimiz. Yani ısmarlanan şeyin küçüğü büyüğü, büyüğü olmaz. olmaz, olmaz tabii Ebru Hanım demiş ki, ben nasıl demiş ki simit ısmarlandı derim demiş mesela Twitter'dan bize. De demiş oldu. Bak demeden de demeye getirdi. Bravo. İsmail Bey demiş beyaz çikolata kaplı hurma ısmarlandı bana demiş. Ha, buyur, O da tam fanteziyemiş. Ama şimdi e, bir şeyi de aslında... Hurma fondü. Oktay güzel sordu Emre Bey'e. Yani gel sana ısmarlayayım diyerek evet, mi götürüldü yoksa bir şeyler yendi içti hadi ben ısmarlıyorum mu dendi. Çünkü diğerleri ikram da olabilir. Evet. Ama şey şey. Gel Aa. sana beyaz çikolata kaplı bir hurma ısmarlayayım demek tam ısmarlığa Evet. Öncesinde giriyor. belli olması lazım Öbür değil mi? Öbür türlü Senin açtı hadi sen de gi. Bak Gibi. mesela Fikret Bey demiş ki dün sizin dükkanda iki adet şat ikram edildi. O mesela ısmarlama oluyor mu? İkram. İkram oluyor i̇kram. Yok canım ikram ama olsun ısmarlamaya girer. Mert Bey rakıbarılık ısmarlamış Mert Bey'in arkadaşı. Gel ee, sana rakı Yani barılık ismarlamış. ne güzel arkadaşları vallahi çevreleri vallahi var. İtalya'ya götürüyorlar televizyon veriyorlar birbirlerine. O öbürü yemeğe götürüyor. Öbürü orada onu dışarıdan yediriyor. Genelde bak şey yemek yediriyoruz yani. Ne yani valla mesela e, sizinkileri carinize yazıyorum. Hiçbir <gülüyor> şey <gülüyor> Hadi ya yazıyor musun? <gülüyor> yazıyorum tabii canım hiç. Su yok yani tık. Sihirli parmakla. Hayır gel sen bir sunusma yap. Ee, ben orada çilingirimi yazıyorum. Eee ben diyorum niye o kadar çabuk şişiyor. Çok çok şişiyor, şişiyor, ya. yeni yeni şişiyor. şişiyor yani hesaplamışsın. Valla. Abi sonra keyfimiz kaçtı sevgi dinleyiciler <gülüyor> fark etmişsiniz. <gülüyor> bazen ciro yükselsin diye siz yokken gıyabında. Bunu da hayır asmalıyım diye şey yapıyorum. Helal olsun ya. Yani, sen sana yapılanları Sınırlı bir bir bilsem, bir, bir hareket olsun. E tabi Sonuçta e, ne kazanıyor? Sandık kazanıyor. Yok o değil. Şey kazanıyor ya ekonomiye. E, ekonomi ha? Ne kazanıyor diyorduk? Elektrik. Elektrik. Radyo türesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şu anda hatlarımız tamamen kitlenmiş durumda. Dinleyicilerimiz bize kendilerine ısmarlanan şeyleri anlatmak için adeta yarış yapıyorlar. Ee, biz de hepsine cevap vermeye çalışıyoruz. ve. Ee, be... Aralarından sadece bir kişiye Woke walk Walk'tan yemek vereceğiz. Bunun da üzüntüsünü kalbimizde taşıyoruz. Ama diğerleri de üzülmesin. Akşamki maça da davetiye vereceğiz daha bilet vereceğiz. UNICS evet, Kazan ve Kank Kolejler maçına ayrıca. Woke walk Walk'un sunduğu moder sabahlarda bu sabahki sorumuz size ne ısmarlandıydı? Gelen cevapları biraz Twitter Twitter'dan Twitter'dan Twitter'dan bakalım. Tutkan demiş ki ben arkadaşıma kapuska ısmarladım. ikram kapuska ettim da, demiş. Ha, i̇kram mı? Bak orada i̇kram. işte gene. ikram ettim demiş. O da bana karamelli şat ikram etti. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne şimdi bu karşılıklı beca girer bu becağı ya. Beca girer evet. Hakikaten yani takas dediğimiz şey aslında. Şimdi ben mesela hiç hayatımda kapuska yemedim. Nasıl yemedim. söylüyorum. Hiç yemedim mi? Have you evet. ever? Siz bir anda kapuska ısmarlayacak olsanız nerede ısmarlayacaksınız kapuska? Seni önce evimize götüreceğiz. Kapuska da dışarıda yapılan çok ben bilmiyorum dışarıda ben de bilmiyorum bugün ya. size Kapuska efendim özel menünüzde ne var Kapuska'mız çok iyidir Günaydın efendim Günaydın kimle görüşüyorsunuz efendim ismim Nergis Nergis hanım ee, neredesiniz şu anda Fizik tedavi görüyorum şu anda. Hadi Ama geçmiş olsun. Arkada bir sesler var diyecektik. Fizik tedavi sesleriymiş evet, meğersem eğer evet, sanımlar? Evet, boynumda bir ağrı vardı. Onun için fizik Hadi tedavi geçmiş görüyorum Ama geçmiş olsun. Valla geçmiş Çok olsun Nergis Hanım. Çabucak geçsin. Nasıl dinliyorsunuz bizi peki? Kulaklık sırasında mı? Radyodan dinliyorum. Kulaklıklan mı dinliyorsunuz? Kulaklıkla dinliyorum. Böylece sıkıcı olmuyor çünkü biraz yatmam gerekiyor. Ha, anladım. Ne kadar devam edecek fizik tedavi Hı. Nergis Hanım? 3 hafta. Üç hafta. Hiç faydasını Hı. gördünüz mü daha ilk seanslardan sonra hemen? Evet ya böyle özellikle masajlı kısımları çok fayda ediyor yani. Özellikle masajlı Tabii kısımlarını ederim. çok seviyorum. <gülüyor> Aman acil şifalar Ama. Nergis Hanım zor. Çok zor teşekkür o iş. ediyorum. Ee, atlatırsınız. Ne ısmarlandı size? Ya benim ısmarladan şey çok enteresan değil ama Volkan 9 yaşında oğlum var Adı Ege o çok seviyor bir e, ikinci nedeni bir de böyle e, İkram olan şeyleri çok seviyor Şöyle bir şey anlatacağım Akıllı size. çocuk demek ki ya, <gülüyor> O çocuk aç kalmaz ben size söyleyeyim İki Ege birbirine çok benziyor diyebiliriz yani evet. Arda 30'un evet. farkı olması Akıllı akıllı evet. Ge Geçenlerde onu bir e, kolejin burs sınavına götürmüştüm evet. Hı -hı. E, Orada da yanınıza bir şey getirmeyin dediler Kalem su peçete hazırlamışlar işte çocuklar sınava yeri çıkışta e, biz de bekliyoruz. E, heyecanla geldi böyle mutlu. Biz de düşündük sınavı iyi geçti. Dedi ki anne de çok iyi bir haberim var nedir dedim. Suyu peçeteyi hediye etti <gülüyor> <gülüyor> Tam benim küçüklerim <gülüyor> Küçük Ege Kayacan. <gülüyor> vallahi abi... <gülüyor> <gülüyor> Ve ben tabii şey etraftaki insanları da tanımayı çok. Ne yapıyorsunuz hiç pekisiz? Nerdesin hanım? Esirgiyor musunuz çocuktan bir peçeteyi bilin? Niye öyle? Yavrum silme, koluna sil falan mı diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çocuk Kendisi bilenmiş çünkü. Fizik tedavilerde çocuk susuz, <gülüyor> çocuk peçetesiz. peçetesiz çocuk. Öyle bir durum istedim evet. Çocuğa hacına peçeteye şey yapmayın ya. O hiç helal kavramına girer hiç rahat olun yani. Çocuk. <gülüyor> Çok teşekkürler. Yani. Onun ne? için aradım ama şöyle da daha dün bir şey ısmarlandı. Gerçi biraz mecburi oldu arkadaşlar. Ne? Kafeye gitmişlerdi çay içmeye. Ben de cüzdanımı almadan gittiğim için. En güzel ısmarlatma <gülüyor> yöntemi. Vallahi ne? Neredeyse... Çok sıkla başınıza gelir mi cüzdanınızın yanınızda olmaması? <gülüyor> Çünkü benim birkaç Vallahi... tane tanıdım var. Hep onlar öyle oluyor. Aa biz cüzdanı arabada unutmuşuz diye bir kavramları var. Ya orada. da paketi. O, şimdi arkadaşlar dinliyorsa bir grup daha var. Aynı şeyi yaşadığım bu <gülüyor> yüzden. Öyle bir mimlenmiş de olabilirim burada kendi neredeyse olsun herkesi alın. Bu <gülüyor> Bence de biraz <gülüyor> değiştirin onu. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Geçmiş olsun hoşça tekrar kalın. hoşça kalın. Geçmiş olsun. Ben Nergis Hanım'ın gerçekten cüzdanını unuttuğuna inanıyorum. Ben de inanıyorum. Ama biraz inanıyorum. daha dikkatli olmasını ben tercih ederdim. Yani Küçük Ege'yi de şeye götürsünler yani bu e, mağaza var ya bir tane mobilya mağazası. Orada küçük küçük kalemler var. <gülüyor> Bedava çocuk Bak, Ne kadar güzel ya. Ahmet Bey'e e, ayıptır söylemesi diye başlayarak yazmıştı Twitter'dan. Şahsıma pazar günü Karaca Bey Hamamı'nda, pardon Hamam Osman'da. Özel bir sen? hamamda kese ısmarlandı. Püri pak oldum arkadaş sahisin demiş. Vallahi gibi olmuş. Çok güzel bir ısmarlanacak bir şey yani. Hakikaten. Hamam Osman. Ama o, hamam ısmarlanır ya. Nasıl böyle hani şey vardır. E... Kese, hamam da değil. Hani sonra Keseli mesele. Kese, hamam değil. Herhalde kesesini sadece ısmarlamış. Ne şey canım bir o kesesini ısmarlayan hamamını Hamamıza da ısmarlar ısmarla. yani. Artık masrafa girmişsin. Ben şimdi seni götürsem hamama. Belki de hamama, hamama gitmesen kesesiz mi bırakayım? Aman kese keseyi konuşmamıştım. Belki de hamama git. Yok ben kesesem. Ben sana bir kese ısmarlayayım. Bakayım sevmiyor musun demiştir belki de. O da. Bak durumda. bu adamı da hamama götür. Sen hiç hamama gitmedin. Have you hammer hamam? No, ee, not yet. Thank you. Hamama gitmedim. Kapuska yemedim. Ben sana bir hamam. hamam benden kapuska dolu dolu yaşıyorsun ya hayatımı. Vallahi. Vallahi. Ege tebrik ederiz seni. Günaydın efendim düdük sesi. Buyurun düdük devam edelim. Tübe aytırda. Ondan sonra e, kahve ısmarlananlar var. Mesela Zeynep Hanım'a özel bir kahve dükkanından kahve ısmarlanmış. Ondan sonra bakayım başka ne var? Sıfır. E, Mıtamış simit mi? <gülüyor> Zayıf, tekrar, tekrar. atıyor musun? Ne yapıyorsun? Pek çok, pek çok simit. Yok aynı şey ısmarlanınca faire şey yapmıyorum. Dükkanda ısmarlamaya girer olmaz. Ne ısmar? Simit ısmar. Simit ısmarlanır, hamam ısmarlanır, hamar çok güzel ya. Ben bundan sonra bu da sana en güzel hediyem olsun. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyorsunuz beyefendi? Cüneyt Bey. Cüneyt Bey hoş geldiniz. Ne ısmarladılar sizi Cüneyt Bey? Vallahi ilginç bir şeyim ısmarladılar onu söyleyeyim Kıbrıs'taydık geçen ay Kıbrıs. kumar potu imzaladılar İmzaladılar mı ısmarladılar mı <gülüyor> Hayır ısmarladılar imzaladılar diyorum Aa, Kaç paralık pardon çok ayıptır sorması hani hediyenin büyük küçüğü olmaz da 200 dolar civarında 200 dolar ah o güzel arkadaşlarınıza kurban olurum ben size çok mu kaybettiniz de orada hani elinizde hiçbir şey kalmadı Allah'ım bunda... Yoksa en başında mı Yok normalde pek adetim değildir adetim olmadığını bildikleri için de hani biz ısmarlıyoruz hadi gel ben sizin o arkadaşlarınızı da <gülüyor> bir Hakikaten ismini alayım. Yani. Neydi bu bunu ısmarlayan arkadaşınızın adı Cüneyt Bey? Evren. Evren, Evren Bey. Evren Bey Hı -hı. can dostunuz. O zaman şöyle bir şey yapalım. Altan Bey, Evren Bey hep birlikte böyle bir buluşma ayarlayalım, <gülüyor> Kendimizi sevdirmeye çalışalım. Peki Cüneyt Bey <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> ne oldu <gülüyor> Son, <gülüyor> sonunda <gülüyor> ne oldu peki? Kaybettiniz mi yoksa gittin... kazanıp geri iade? Gitti mi 200 dolar yoksa amorti? <gülüyor> Yok gitmedi gitmedi. Güzeldi yani. Ay hayır. hayır İyi eğlendik. Eğlenmişsinizdir muhakkak. 200 dolarla kazandınız mı? Önce onu soralım. Kazandık kazandık. Siz 200'ü iade yaptınız mı? Valla normalde iade istemediler. <gülüyor> <Sözden> <gülüyor> de vermedim değil. tamam. Güzel helale hoş olsun ya afiyet olsun. <gülüyor> Zaten ilk baştaki telefon başında bir dili suçlu ya imzaladılar. Ee, İmzaladı Oradan ya. belliydi yani. Bir şey imzalamadım oğlum Kafa, kafasında o var Cüneyt Bey. Bir şey imzalamadım, vermek zorunda değilim o 200'ü. doları yani demiş tabii ben, Burada şey kumar potu dedikleri o kendi bir oyun potu yani tabii ki burada biz de şey yüceltmeyelim. Kuma e, kumar biliyorsunuz bela. Doğan Can Demirtaş demiş ki Tabloid yemek ısmarladılar abi okulda demiş. Bu da çok güzel Tabloid ya. mi? Onu çünkü tam... Hayır, bence yeterliydi. Aa, geçen gün çıktı ama biliyorsunuz Yo, gazetede yaza... yemek mi? E, tabloid yemek değil ya. İşte bu e, tabloid gazete diyeceklerine Tabloid gazete dediler. <gülüyor> <Başka> Tabellerden <gülüyor> bir... mi çıktı? <gülüyor> Yok tabellerde değil ya bir gazetede galiba yani söylemeyeyim de Radikal gazetesinde. Gerçi onu zamanda ben de aynı hataya düşmüştüm. Neyse önemli değil devam edelim. Ege e, kapuska teklifi var. Nerede? Tut, Tutku Hanım'dan diyor ki kapuska benden diyor. Kapuska yerine ben, benim yerine sevdiğim Şimdi şey Şimdi kapuskanın ana malzemesini biliyorsun değil mi? Patlıcan mı? Ya yani bu adam daha kapuskanın hakaten, ya. Hakikaten. Yani. <gülüyor> İnternet şunlar kapuska. <gülüyor> o kadar uzak ki Şimdi yani. Kapuskaya giriş bir e, resmimiz var gösterin oktay Bey. Bu ne resmi? Duvara yansıtıyorum. Patlıcan Bakın. işte. Değil oğlum lahana. Onun lahana, yanında ha. lahana. Lahana ile yapılan güzide bir yemeğimizdir. Kokar. Kokar dediğim yapılırken Koka, lana, kokar. Lahana sarması da kokuyor. E zaten bazı yedikten sonra kokuyor. da kokuyor biliyorsun bazı Her şeyde. yemeğinde bir kokusu olduğunu düşünürsek kokması bir kaba ayrı olanın kokusu ayrı olur diye bir olur. sözümüz de var bu arada. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Cenk Cenk ben. Cenk Cenk, Cenk, ben. Cenk, Cenk, Cenk Bey hoş geldiniz. Cenk, Cenk Cenk Cenk Şirketler grubu. Cenk Bey nereden arıyorsunuz bizi? <gülüyor> e, şu anda yoldayım derse gidiyorum derse girmeden önce. Peki öğrenci Ararım. mi öğretmen misiniz Cenk Bey? Yani Bu sesle de öğrenci olmayın yani. Evet, evet, evet. Bu sesle öğrencim derseniz şey diyeceğim yuh falan diyeceğim. Nerede diyeyim. öğretim üretisiniz <gülüyor> Cenk Bey? Ankara Üniversitesi'nde. Ankara Üniversitesi tamam pek Peki efendim Cenk Bey ne ısmarladılar size en son? Valla bana daha önce şirketimde benimle beraber çalışan eski Hiltonlu sekreterim. Hito'nun Roma'daki, daha doğrusu dünyadaki en güzel otellerinden Cavalieri'de iki gece ısmarlamıştı. Vay be ne kadar güzelmiş. Harika bir şeydi. Vatikan manzaralı eşim alıp gitmiştim doğum vay günü. Vay be. De. Vay be. Hakikaten Nasıl vay sekretermiş be. sekretermiş sekreter. Öyleyse demek ki siz bayağı iyi kazanıyor muyumuşsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Cenk ceng, şirketler grubuna herkes çok iyi ceng bilir. Cenk Bey. Yoksa tamamen <gülüyor> şey Dostlar sayısını kazandığım dostlarım evet yani. Biz de o dostlara kazan evet. hazır kazanmış dostlarınız varsa bize, bize yönlendirsin. 35 yıllık dostumsunuz. Sizi dinlemediğim bir gün yok ki. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ama Peki. hiçbir şeyinizi de görmedik yani bu arada. <gülüyor> dost e, dost diyorsunuz da Cenk Bey. Yani ben Ott'un bir sürü şeyini gördüm abi Ott'un. Konsere gittim, film sinemaya gittim. Doğru söylüyorsunuz. İşte onu o zaman borcum olsun. Kapuskayı ben ısmarlayayım bari. Ya Aman bu adam biz biz Kapuskaya konseri niye açtın ya ya? ya o kadar yılın birikimini Kapuskaya döndürmeyin ya. yırtıyor herkes ya. Cenk Bey çok teşekkürler. Cenk, Cenk Bey Cenk dostluğunuz Cenk için Cenk. teşekkür ederiz. <gülüyor> çok yeterli bize dostluğunuz. Fuzga ile genel adalet olduk ya. Ali <gülüyor> Bey demiş ki dün çok hoş bir gömlek hediyesi aldım iş arkadaşlarımdan. Gömlek hediyesi. Gömlek hediyesi. Gömlek, gömlek güzeldir. Gömlek ısmarlamaya Ismarlamaya girer nasıl girmez? Hediyeye girer. Hay canım ısmarlamak Ismarlamak işte. Hediye dediğin şey ısmarlama bence değil şöyle, Gömlek olunca kafan karıştı. Şöylesi bence ısmarlama olur kıyafetin. Mesela gidiyorsun bir gömlek yiyorsun. Çok oldu da çok pahalıymış bu. Dur ben sana alıyorum bunu dediğinde şey olur. Yoksa alınmış bir gömlek. Ha eğer gömlek kutusunun altına 500 bin dolar koydunarsa... Niye arsa, sordun o soruyu sen? Sen oldu. niye sordun o soruyu? Hakikaten ya. Ya niye sordun o soruyu? Hangi Adamla soruyu ya? işte yani bak hediye midir şey midir diye adam nasıl anlattı? Kenan Bey demiş ki ben kapuska yemeğe Hakan Bey'in iş yerine gidiyorum siz de gelin. Abi nereden girdik şu kapuskaya? Allah kahretmesin sizi. Lütfen hashtag'inizse pahalı kalalım. <gülüyor> Lütfen bu, ya. E, bir bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Bu e, seçime yaklaştığımız bu dönemde hiçbir yanlış anlamayı böyle e, şey yapmamak lazım. Açığa olan bırakmamak lazım. Ben bugüne kadar kapuska yemedim derken şunu anlaşıldı galiba. Hayatım boyunca kapuska peşinde koştum. Hiç yediremem. Ama hiç <gülüyor> yemedim. Böyle bir şey yok. Kapuska <gülüyor> yemedim. Yemmeye de çok hevesim Sonra şeyimiz yedir, çıkacak ya. Gelsin kapuskalar gitsin kapuskalar. <gülüyor> kapuskalar yani. Pek çok kez kapuska imkanı doğdu. Ben kısmet değil Hayırdır. <gülüyor> Peki kapuska konusu kapandıysa Erdem meydan hemen e, bir... Bunu nasıl açıklayacak? Twight var. Ege full artı full hamam sefası. Allah Allah birisi zaman, de bize bir şey versin ya. İstemeyi bilmiyoruz fair misin? Vallahi biz mal çok, çok özür dilerim. Ege de istemeyi bilmiyor galiba. Kapuz kokumsu. <gülüyor> i̇stememesi lazım. Önü kapuz kokuyor. Tamam bu çocuğu alın bir hamama götürüm doğru. Ama biz de e öyle demiş zaten Erdem Bey? Yalnız hissetmemesi için tüm e modern sabahlar ekibi de e misafirimiz olsun dedik. Misafir ama böyle yani fasulyeden değil. Yani bize de orada yalnız keseyi de karışmıyoruz karı değil mi? Keseli misel isteriz. Full artı full. Keseli keseli de keseli keseli keseli. De. <gülüyor> Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Bak ya, okul modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler buyursunlar efendim. Ne bize buyur? Bak ya otomatik. Yüzce ediyorum ok ya ha, okuyor, diyor, akıyor akıyor Twitter, yani. akıyor akıyor akıyor akıyor bir dinleyicimiz demiş ki Twitter'dan e, Rerkut e, bir bardak soğuk su. Ama canım yeri ne kadar yani, güzel. Bir, Eğer Boğaz... bir olayın üstüne mi? Yani zamanında gelen soğuksu hakikaten ömre bedel. Evet. Mesela Boğaz'ında bir şey durdu. Alişan Bey size bir soru sormuş. Fahir Bey. Buyursun. Size potansiyel 1 milyon TL verilmedi mi? Veril. Ha, ne evet. O? 1 milyon TL almış. şimdi Alişan Bey'in bir e, milli piyangosu vardı. Evet. Ondan sonra Bugün e, bu arada. Bugün ayın 19'u değil mi? Çekilişi bugün olacak. Evet. Hı hı. Ondan sonra e, ben o piyango biletinin değerinin 10 e, katını teklif ettim. Ama dedim benim olacak. Çok karışık bir hikaye olduğu için burada son veriyoruz. Coşkun Hilmi İpek demiş ki, dün iş yerinde akşam saatlerinde ekmek kadayıfı ısmarlandı bana demiş. Kaybedilen enerji toparlandı, parantez içinde bol kaymaklı. <gülüyor> Teşekkürler. Derya Hanım, e, bu sabah metroda yaşlı bir amca öksürükten öleceğini düşününce su ikram etti. Bu kadar sabah işte zamanında ya. Bak, gelen su. Gelen adalet, ıı, tam suyla... tersi olmalıydı. Yani o Derya Hanım o yaşlı amcaya... amca'nın öleceğini düşünerek ama bak Adıken işler, işler ters şey işte yani. kıyametin habercisi bunlar. İşler tam tersine dönünce Doğru. kıyametin habercisi. Çağnur Hanım da demiş ki arkadaşım e, otobüs molasında tuvalet ısmarlamıştı. Çok doğru o da, o da çok makbule geçer Derse ki 1 lira 2 lira Hayır efendim 1 lira 2 lira ama Yani onu pa biçilmez Maksat ihtiyacını <gülüyor> görürsün yani Bir ihtiyacını görürsün 2 lira verirsin bir ihtiyacını görürsün. Hiç o kadar yüksek meblalara gerek yok Yeri geldiği zaman o 2 lira 200 bin dolar olur Onur Bey e, evet. doğru zamanda Doğru hashtag'i açmış kapuskayla gelen adalet e, Teşekkür ediyoruz kendisine Atıl atmasından dolayı Günaydın efendim Günaydın ben merhaba. merhaba. Merhaba efendim. Kimle görüşüyoruz? İrem Ersin. İrem Hanım hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? İyiyim, kahvaltı yapıyorum. Afiyet olsun. İyi, ne olsun yayıncılık. İyi yayıyoruz <gülüyor> <İyiyiz> biz de. <gülüyor> ne ısmarladılar <gülüyor> evet, size İrem Hanım? İrem Hanım size ne ısmarladılar? Benim sorum saçma. Umuttunuz mu cevabı? <gülüyor> ne yapıyorsunuz diye sormalı. Saçma oldu. Onu demek istedim. Evet. Doğru. evet o biraz evet. saçma oldu. Ama olsun siz ne ısmarladık? De durmadık, siz de durmayın. Buyurun. Olur öyle şeyler. Ee, şimdi bu bir yıllar önce sandım ama ilginçlik e, yüzünden anlatmak istiyorum. Yani yoksa ısmarlandı son dönemde de bir de? bunu anlatmak istiyorum. İrem Hanım, <gülüyor> çok şansınıza münastır bir hanımefendisiniz. Onu söyleyelim size ve cevabınızı evet, evet. hemen alalım. Buyurun. <gülüyor> Çünkü hem <gülüyor> en son ne ısmarlandı sorusuna cevap veriyorum hem de ilginç, i̇lginç bir çoğununuz ile. var mı? Evet. <gülüyor> İki soruyor birden. Buyurun. Hayır. <gülüyor> Arkadaş grubu olarak bahçeleriyle giremiştik ve anında bir yağmur başlamıştı. Girmemizle beraber. <gülüyor> i̇lginç kısmı bu <gülüyor> galiba. Evet, aniden. Yok bence anlık kısmı Çok bu. <gülüyor> <gülüyor> bir tane de Ömer diye bir çocuk vardı o zaman işte liseden arkadaşımız. Ben bilmiyordum onun kadar zengin olduğunu. Birden bir mağaza var şimdi adını öğrenmeyeceğim. Dedi ki hadi dedi girip size bir yağmurlu kısmı alayım dedi. Ney? Yağmurluk. Yağmurluk. yağmurluk. Yağmurlu. Güzel evet, miydi yağmurluk, yağmurluk bari? Yağmurluk Evet Ka yani kaç güzel. Kaç kişiye yağmurluk ısmarladı? 6 kişiye ısmarladı kendisinin vardı. Aa, çok İrem Hanım arkadaşın adı neydi? O şimdi büyümüştür baya. Çünkü İtalya'da da yağmurlu. Yağmurluk petrol şirketi varmış. Bizim Altan mıydı adı? Altan <gülüyor> mıydı? <gülüyor> Mert, Mert Mert mi? Petrol şirketi varmış. Yani evet. benzin istasyonu olabilir mi? O sizin e, petrol şirketi dediğiniz şey şey söyle, adı söylemeyeyim değil mi şimdi söylemeyeyim, söylemeyeyim belki yenirse aman, aman ha söylemeyin <gülüyor> reklam olur çünkü Ay, adam öyle, musunuz, çünkü yıllar geçti görüşmüyoruz yani Niye iyi görüşmüyoruz, olmuş yani. bence, bence çok, çok o çocuktan görüp göreceğinizde bir tane yağmurluk çok oldu çok iyi olmuş bence <gülüyor> ders olmuştur ona peki <gülüyor> efendim çok teşekkürler görüşmek <gülüyor> üzere yalnız bir şey söyleyeyim İrem Hanım o kaybetti, bence o, kaybetti. o kaybetti o yani o kendi düşünsün Merve Hanım'ı da bir tane yağmurlukla hemen böyle gözünü boyarım diye düşündüyse o da bir ayrı hatasıdır. Hatta öyle bir yağmurlukla göz boyanacak gibi değil. Anca işte böyle 7 yıl sonra radyolarda anı olursunuz. Şimdi geçenlerde ben Gazi Üniversitesi'ndeyken şey sordular. Peki enteresan... Gazi Üniversitesi'ne bir gittin bir şey ben geçen gün mahkemedeyken. Demek ki ben öğrenci falan olsa <gülüyor> bayağı havasına Ben geçen gün Gazi gidiyorum. Üniversitesi'nde özel bir... E ilginç anınız var mıydılar? Ben bizim hiç ilginç anımız yok dedim da dinleyicilerimize soralım yani Bizim, bizim ama. Yani bizle gibi. ilgili ilginç anıları var bizim, mı? Bizim sizce hiç ilginç anımız var mı diye. Bu kadar senedir. Var yok şey değil evet de ya, ya yani. Belki bize ilginç gelmiyordur. O yüzden he, dinleyicilerimizin yardımını alalım da yarın öbür gün anlatırız ilginç anı diye. Yarınki yarışmamız da bu olsun. Bizim Eğer, hiç ilginç anımız var mı? Gündem... E, yani stabil kalması mümkün değil de çok alt bir gündem olmazsa yarın bunu konuşuruz burada diyelim ve bir telefonda daha bakalım. Günaydın efendim. Düdük sesi. Bana mani çok geldi. Çok stresli bir günün ardından masaj. Ay o eli güzel. güzel. Derivative ısmarlanmış. Derivative ısmarlanmış. Ondan sonra e, Mert Bey Metin Eloğlu'nun bir şiirini göndermiş. Kaldır önümden şu kapuskayı. Kaldır <gülüyor> dedim ulan. Kaldır dedim ulan. Oktay biraz vurguları güzel ya. Hiç televizyonda reklamlarda seyretmiyor musun vurgular murgular? Ben şeyde seslendiriyorum. Ay Metin Eloğlu okuyalım ya. Ne güzeldi o şiir şimdi. Onu gönderseydi aslında. Eloğlu şunu yapar, Eloğlu bunu yapar. Mert e teşekkür Bana teşekkür ederiz. Soyadı fazla sana. diye. Evet. Güzel bir şey oldu. Hakikaten günümüze güzellik katan birisi oldu Mert Bey. Ne yapsak ne etsek diye bugün de tape okuyacağımızda iki tane şiir okuyalım güzel güzel. Diyelim ve bir telefon hadi bir... bir, bir son bir, en son. Bir, bir, bir, bir bakalım. Bak. Günaydın, Günaydın efendim. Good Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyorsun efendim? Yasemin. Yasemin Hanım ne oldu? Yasemin. Ne oldu Yasemin <gülüyor> Hanım? <gülüyor> ya siz aranız aradığından beri 40 dakikadır fark yürüyorum. Hı hı. Şimdi böyle başka bir yere doğru gitmeyiz. Ay kıyamayız size Yasemin Hanım. Valla ya, çok, çok sevdim. Bana şu anda biri bir park yeri ısmarlasa o kadar makbule geçer. Neredesiniz ki. hemen ısmarlayalım. Valla Hacettepe'deydim. Aslında Ankara Üniversitesi'nde bir dersim vardı. Hacettepe'ye bırakıp oraya yürüyecektim. Kırk dakika uğraştım bulamadım. Şimdi Ankara Üniversitesi'nde deneyeceğim. Hacettepe'nin paralı yerinde de yok mu park yeri? E, yani var tabii. Var i̇şte var. oradan birisi i̇şte ısmarlasam. <gülüyor> Siz bırakın oraya. <gülüyor> Ondan sonra Biz, çıkarken yazdım. Yani orada bir hanımefendi gelecek diye şey yapsın, bizim dinleyicilerimizden biri muhakkak ki orada size ısmarlayacaktı. Bize sağ olsunlar ya. Artık Ankara Üniversitesi'ne geldim. Peki tamam o zaman bir de şansınız orada Ne de? ısmarladılar size en son Yasemin Hanım? <gülüyor> ya en son değil aslında düşündüm. Si'yi ee, tarihinde bir arkadaşım bana masaj ısmarlamıştı ama tam ben ararken biri onu da söyledi. Masaj ama çok, çok ısmarladılar şey. Ama masaj evet en güzel, makbule geçen bir şey. Bir hamam ya bir beni... masaj. Bir de İsveç masajı böyle 45 dakika e evet. 7 sene geçti unutmadığım bir hediye 7 Apo sene 45 hediye. dakika yani hesaplar sizi yani çok güzel Peki bir de size hiç hamam ısmarlayan oldu mu Yasemin Hanım onu Yok Hiç yok. ısmarlayan olmadı Bir <gülüyor> yok, sonraki de öyle size e Hiç hamama gittiniz mi Yasemin Hanım Gittim gitmez miyim Peki kapuska yediniz mi Kapuska yedim. Tamam hayatı dolu dolu Dolu dolu yaşamışsınız, dolu, yaşamışsınız dolu, ya. yani şu an. Tamamen efendim teşekkürler görüşmek <gülüyor> üzere. Görüşürüz Yasimler hoşçakalın. Sağ olun. Walk and Walton yemek veriyoruz sevgili dinleyiciler son dakikalar bunlar bir bugün bir Twitter'dan verelim. Verelim. Bugün bugün iki tane verelim. Evet bugün iki tane veriyoruz uğraşıyorlar, dinliyorlar, mesajlar yazıyorlar, o kadar uğraşıyorlar ama e, Twitter dinleyicilerimize emin olamadığımızdan şey yapıyoruz. Kazanan dinleyicimiz Ankara'da değilse Ankara'daki bir arkadaşına sana Walk&Walk'tan hediye yani ısmarladım şimdi diye ısmarlasın. Metin, Metin, Metin Evoğlu'nu bize hatırlatan e, sabahımızı şenlendiren Mert Bey'e çok teşekkür hmm. edelim <gülüyor> ama şans çarkımız... E, bakalım kime dönecek. Bakalım kime dönecek. Evet. İsterseniz bu sabah pır pır pır o alet çalıştırabileceğiz miyiz? Şans ibresi diye bir şey aldık ya. Şanslı ibresi diye bir şey aldık ya ama onu, onun kodunu almadık. Onu kodunu almayınca o çalışmıyor. Onu Onun e, kodunu girmen galiba. lazım. İbre diye bağırdığın zaman dönüyor diye biliyorum ben. Ha o, onu bilmiyorum. Ben onu bilmedim. Bilmedim dediğim bilemedim. Bağır istersen nokta ibre diye bağır. İbre! İbre! Yok abi Dönme. yok. Yok hiç. Yok dönmedi. Yok. O kaydettirilmemiş daha. Evet. O zaman yine eski yöntemler olan e, zarf yöntemi. Yok yok zarf, zarf yöntemi. yöntemi. Cini çıkarıyoruz. Bugün iki, iki, iki gündür şişede durulan. Cuma çıkmayacak mı? Hayır hayır ağacı. marine oldu o. İki gün dedik. Marine oldu. Çok Açabilirsin. Bir cin, gün daha dursa cin çürümesi olur. Baktan, cin çürürse çok daha kokar. demişlerdi. Unutmuşuz dün sütüde çıkarken üstüne. Aç aç. Açayım mı? Aç aç. Aç aç. İlk başta biri kokar ama şey yapma. Kokmuş abi bu çok kötü kokmuş ya. Havalandırma aç. Ay senin orada havalandırma Ay. yok, oktay ya kusura bakma. Sadece açtırmış em, emiş olduk var, ha. Sevgili inciler, best stüdyosunda emiş var sadece. <gülüyor> em, <emişko. gülüyor> Zaten o duvarda ya Tamam gidiyor bir saniye abi. Evet sevgili inciler sizin için büyük masraflara girerek e, şans cini aldık bir tane. Evet şans cini şimdi ne yapacak o twitter gösteriyor. Gösteriyor abi twitter'dan nasıl Ay, gösteriyor. Nasıl şuna bak nasıl bak şuna bak portresi bir şey nasıl bak, bak bak bak yeşil parmak. Kim larıyor. bu bunu bu kim? Bu, bu kim bu? Kendi söylesin Oktay. Bu... <gülüyor> Çağnur Özdemir. Kimmiş? Ay tatlışım. Ne? Ne Dağım diyorum ki? Kim, kimi gösterin? <gülüyor> Çağnur Özdemir. Özdemir. Çağnur Özdemir. Ay Çağnur Özdemir. Çanur Özdemir. Çanur um. Aferin sana cin. Şimdi de bir e, telefon dinleyici... Onları şey yazdın Şey bu ıslak mıydı böyle hep yoksa... İlmarin olur ya ıslak olur biraz. Hadi sen tekrar şey yap. Dur Hadi dur sen... dur şeyi de Değil telefon de... dinleyicimizle seçsin. Telefonda mı olsun şey? Var mı orada listede? Var. Var. Hı. O da sesli, gene söylesin kendi. Faiz oraya o tarafa göndereyim de oradan ses. Tamam. liste benim yazdığım. Çünkü burada hem şey, emiş şey, var, gel. hem emiş var, burada yani, hem gel. de üfleme var. Geç. Oradan, <gülüyor> oradan çıkma. Gel buraya, gel oradan buraya gel. Çıkma. Buraya gel. gel. Faiz <gülüyor> Gel buraya. Gönder de fahir. Aa cin'i sırtlıkla çağırabiliyoruz değil mi? Tabii canım çağır, çağır. Zaten ıstık challenge geldi. Gel bakalım. Gel kendi bakalım. Kalk kucağına çıkar mı? Alışmasın ya. Ya olsun. O kendi karakteri var ya. Kucağı da şey yap. Zaten bu kendi çok milahim çocuk. Ha şey çocuk dediğim cin. <gülüyor> ya benim çocuk oldu ya ondan hep cinle Çin çocuk. Biraz geldi, cin geldi, Seviyorum canım işte sakinleşsin diye heyecanlanınca hep orasını burasını batırıyor. Çünkü 5-6 metre mekan değiştirince heyecanlanıyor cin. Evet. Ne diyorsun? Evet hadi bakalım. Yeşil, yeşillik. Ne diyelim buna? Ya bir isim Yeşillik. Yeşillik mi, yeşillik, mi yeşillik diyelim buna. Yeşil ya. Yeşil kol. Bak nasıl oldu. gülüyor Goblin seni. <gülüyor> Ay canım, söyle bakalım kimmiş? Jeng. <gülüyor> ne dedim? Cenk. Cenk diyor abisi. Cenk diyor. Cenk abisini seçti. Tabi. Jeng nasıl Cenk değişiyor ya? de değiştiriyor. Evet ha. evet. Size benziyor gibi geldi sesi. Vallahi sesimi. billahi ya. Ne cin ya bu? Çok Şiş, cin. Bu Allah, budur. bravo. bravo. Cenk abi siz de sevinmiştir. Evet. Cenk beni seçti diyerek tebrik ediyoruz Cenk Bey'in soyadı var mı bizde telefonu var mı? Cenk Cenk Şirketler Grubu Aa, diye kaydediyoruz. Ha Cenk An Cenk Şirketler Grubu tebrik ediyoruz Cenk Bey'i ve yarın i̇şte sabah. Aslında, evet yani nasıl görüyorsunuz şey ihtiyacı olan adam koca şirketi var ama işte talih dönüyor dolaşıyor <gülüyor> gidiyor buluyor adamı ya. Öyledir işte bu işler abi yani zaten. Para parayı çeker. <gülüyor> Çok iyi değil. Neydi o? Şey, ısmarlama ısmarlamayı çeker. Yani. Bazısına haberi bir şeyler ısmarlamıyor. Geldikçe geliyor. Verdikçe veriyor. O zaman sevgili dinleyiciler, yarın <gülüyor> sabah konumuz belli. Kafa. Biz unutursak siz hatırlatın. Modern sabahlarda ilginç anlar bugüne kadar hiç oldu mu? E, bizim de yarın öbür gün sorduklarında anlatacak hikayemiz olsun. Bizler Ama... hemen sonra Rakın full'ye devam edecek burada. dinleyicimiz o konuya girmiş bile bugün Twitter'dan. Neymiş o? Oktay abinin otobül anısı vardı diye. Otobül, o benim anım değildi galiba. <gülüyor> Mi? Otobil mi? Otobil, ne ya? Otobil dedi galiba o senin anlattığın bir şeydi Fahim. Hepsini toparlayacağız sevgili dinleyiciler. Ben ben otobilde otobil de şey Fırızga diye bir şey duydum otbil, ama... Otobil. Sen gidiyorsun da benzinliğe giriyorsun. Otbil var mı? Otbil falan otbil. filan, ha, filan ha, diyor. Ha, bir otbil, otbil. Ha, ne, otbil ne? otbil i̇şte var mı? Yarın, yarın. Yarın. Bugün hiç sobi yarın anlatmaya Fahim. Çok güzel anılar anlatılacak gibi görünüyor. Bir mükemmel bir gün olacak...